Mmm.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 kitabımıza geçebiliriz. Burada Vezali'nin Minhajul Abidin ila Cennetir Rabbil Alemin isimli kitabının 1437 senesinde ya da 2016 senesinde Darul Minhaj olarak basılmış baskısını kullanıyoruz. Bu baskıda şerh yok. Ama inşallah şerh etmeye gerek olmayacak kadar açık bir kitap. Baskısı kolay bir kitap. Bu kitaptan takip edeceğiz. Zannediyorum benim bildiğim 7-8 çeşit baskısı var. İslam aleminde. Türkçe'de bu kitap var. Ama Şöyle bir sorun var Türkçe'de, bunu üzülerek söylüyorum. Ben de çok Arapça kitap tercüme ettim, büyük kitaplardan da tercüme ettim, küçük hacimli kitaplardan da tercüme ettim. Cahız bir benzetme yapıyor meşhur Arap edebiyatçısı, Abbasid döneminin edebiyatçılarından. Bir kitabın kendisiyle tercümesi arasında bir meyve ile o meyvenin salçası gibi fark vardır diyor. Böyle tarif ediyor. O mütercimle kendi konuşan gibi bir ifade kullanıyor. Ben böyle tercüme ediyorum. Yani domates kitabın aslıysa o kitabın tercümesi salçadır. Ne yazık ki Hüccetül İslam Tıpkı Gazali'nin anlattığı gibi tercüme edilemez diye düşünüyorum. Mevcut tercümelerde de bu sıkıntı vardır. Akıcılığı olmuyor, ayet meallerini o şekilde oturtamıyor, mütercim bayağı zor. Belki Allah rahmet etsin, Necip Fazıl sağ olsaydı, Hüccetül İslam'ı da tercüme etseydi, Sonra da Arapça bilen biri onu okuyup yani yanlış bir şey söylememiş midir diye garanti etseydi belki o tercüme orijinal baskısı gibi bereketli olurdu Necip Fazıl'ın Türkçesiyle. Ama e, öbür düzeydeki yani Necip Fazıl gibi Türkçe kabiliyeti olmayanların Arapça bilseler bile e, yanlışlık, doğruluk bakımından değil bu akıcılığı, mezalinin kendi kalemindeki peşinden kovalayıcılığı bulması mümkün değildir. Ben bunu bu derse başlamadan anca kitabın tercümesini aldım. Talebelerden birkaç kişiye verdim. Bundan bugün okuyabildiğin kadar oku bakayım dedim. Bu sonuçla karşılaştım. Yani kitabın aslını okumak lazım tercüme edeceğiz inşallah aslını okumamız daha bereketli olacak ama kitabın piyasada tercümesi var belki iki tane üç tane de tercümesi vardır çünkü çok eskiden beri Gazali Türkiye'ye tercüme ediliyor Türkçe'ye aktarılıyor e, oradan da takip edebiliriz ya da siz de bir test edin bakalım e, tercümesinden o akıcılık sağlanabiliyor mu inşallah evet 35. sayfada başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ümmeti Muhammed'in alimlerinin kitap yazma usulünde besmele ile başlamak vardır. Bir kitap besmele ile başlar. O Kitap hamdele ile, elhamdülillah ile devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ile sürer. Ondan sonra da ve bu kitabı şunun için yazdım diye ön söz yazılır. Bazı ilahiyat fakültesinde okuyan kardeşlerim, hatta medreselerde okuyanlar, Arapça kitap satılan fuarlara gidiyorlar. Veya kitap evlerine gidiyorlar. Orada kitabın ismine bakarak bu kitap çok güzel. Alayım bunu. Düşünüyorlar. Bir kardeşimiz bana dedi ki yahudi dedi Araplarda da layık adamlar varmış. O layık adamların tuzağına düşmeyeyim ben. Nasıl anlayacağım kitabı dedi. Zaten hepsini anlasam o kitaba ne ihtiyacım var. Dedim sana öyle bir Sanat öğreteyim ki hiç şaşmaz. Evet doğru. Bugünkü oryantalistlerden istifade ederek, e, onların kafasından etkilenerek, Müslümanlara ait konuları, hadis konularını, fıkıh konularını, bilhassa siyer konularını yazan, tam laik. böyle kızıl layık denecek bir sürü Arap yazar var. Bunları sen isim olarak bilsen, ben meclisimizi tensih ederim. Yoksa bazı isimler verebilirdim. Meclisimize yazık yani. Öyle isimler. Ama başlıklar, mesela Bukhari'nin şu özelliği diyor. Tam hadis alemi zannediyorsun. Bukhari'yi çürütmek için yazmış kitabı. Bunların tamamının bir özelliği var. Hiçbiri besmele ve hamdele ile başlamaz. Hiçbiri ama. Eşine ithaf ederek yazar. Ondan sonra, ee, evrenin tanrısının katkısıyla yazdım bunu der. En iyisi gene, evrenin tanrısı. Böyle değişik bir usul. Velhamdülillah bu ayraç olarak elimizde duruyor, çok iyi bir şey bu. Onların yaptığı değil, bizim tanımamız. Ama Gazali gibi ve onun yolundan gidenler, Bismillahirrahmanirrahim diye başlarlar. Allah'a hamd etmeden bir kelime yazmazlar. Peygamberine salat etmeden onların kalemleri mürekkep akıtmaz. Bugün de bu mantığı ders kitabı içinde kullanabiliriz. Ee, diğer kütüphanemize koyacağımız kitabın sahibi kimdirin ciddi sevabı verir. Bu arada eğer Şiilik gibi müfrit bir köşeden yazıyorsa onda da o da hemen belli olur. Hemen belli olur. O da ashab-ı kiramın isimlerine kısıtlama yaparak yazar. Bunlar inşallah zamanla kitap kültürümüz genişlikte gelişledikçe öğreneceğiz inşallah. Bu kitabı Gazali Rahmetullahi Ali talebelerinden birine imla etmiş. Ne demek talebelerinden birine imla etmiş? Yani oturtmuş talebesini önüne Mürekkep, divit, kağıtlar önünde, o da yaz yavrum demiş. Buna imla deniyor eski yazı kültüründe. Kendisi de yazar alim, ama büyük ihtimalle Gazali'nin belki de gözlerinin yorulmaya başladığı bir dönem, zihninin yorgun olduğu bir dönem. Bu şimdi Mukaddime'de göreceğiz. Talebesine söylemiş, talebesi yazmış. Şimdi bunu okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Yani Allah'ın adıyla başlıyorum. Ve bihi nesta'inu. Allah'tan yardım istiyoruz. Hutbetül kitab. Kitabın ön sözü. Kale, El şeyhul fakihussalihuzzahidu abdülmelik ibnu abdillah radıyallahu aleyhi an. Şeyh, fakih, salih, zahid, Abdülmelik İbn-i Abdillah bu vezalinin talebesi bu kitabı yazan talebesi radıyallahu anh şeyh ilimde belli bir noktaya gelmiş kişi demek fakih ise şeriat ilimlerini iyi bilen insan demektir salih kimdir? Allah Teala'nın rızasına uygun yaşayan mümin demektir. Zahid dünya nimetlerinin içindeyken bile o nimetlere tapınmadan yaşayan insan demektir. Nimetleri tepen insan değil. Nimetlere tapınmadan nimetleri yaşayan insandır. Abdulmelik İbn Abdillah radıyallahu anh bu zatın özellikleri bunlar. Bunu da talebeleri böyle yazmıştır. Emle aleyye bana yazdırdı El İmamul Ecelu büyük imam Zâhidul Muvaffak ve zühd adamı muvaffak adam zühd tarif ettik kime diyor muvaffak Allahu Teala'nın doğru yolu bulmasına yardım ettiği mümin demek tevfik Allah'tandır diyoruz ya Yol göstermek Allah'tandır demek. Hüccetü'l-İslam Hüccetü'l-İslam İslam'a delil olan, İslam'ın yolunu gösteren alim demek. Zeynuddin, dinin süsü. şaraful Eimme, İmamların, yani büyük alimlerin şerefi. Muhyi el-ümmeh Ümmeti dirilten adam. Ebu Hamid Ebu Hamid Gazali'nin künyesi. Oğlu Hamit'tir. Hamit, oğlu ilk oğlu Hamit olunca, onun künyesi ne oluyor? Ebu Hamit. Hamit'in babası demek. Muhammed ibn Muhammed ibn Muhammed'inil Gazali'yü radıyallahu Anhu. Hâzil Kitab. Arapça bilenler şimdi kendilerine göre notunu alsınlar. Bu büyük cümleyi. Şöyle kısa emla alayya hada'l kitabe Ebu Hamid Muhammed İbn Muhammed İbn Muhammed el Gazali. Bu kitabı bana Gazali yazdırdı diyor kim? Abdul Melik İbn Abdullah radıyallahu anhuma cem'an. <gülüyor> Gazali bizim imamımız. Abdul Melik onun talebesi yaz oğlum demiş. O da oturmuş yazmış. Ne mutlu ona böyle bir alemin sözlerini kitap olarak yazmak ona nasip olmuş. Vâlam hu minhu illa alkhawas min ashabi. Vâlam yeltemis minhu iltemese rica etti istedi demek. Ondan bunu alkhawas özel demek. Özel dostları ondan böyle bir kitap yazmasını istedi. Bu burada Abdülmelik'in ön sözü bitti. Ne dedi kısaca? Burayı geniş geniş alıyorum ki zihnimiz bir yere takılmasın diye. Hocam Ebu Hamid Muhammedin'in gazali Ahmetullahi Aleyh bana bu kitabı yazdırdı. Yani o imla etti. İmla etti ne demek? Söyledi ben yazdım. Söyledi ben yazdım demek, yazdırdı. Şimdi vahvüa o sözünü ettiğimiz kitap şu kitaptır. <gülüyor> Elhamdülillahil Melikil Hakim Azali sözlerine başlıyor. Ne dedik? Bir kitap ne ile başlayacak? Hamdele ile başlayacak. Salwale ile başlayacak. Elhamdülillahil Melikil Hakim. Aljawadil Kereim. Al Aziz Al Rhamim, Al Ledi fıtırı Sımağıt ve Arıza B Kuduratı, V Dabber Al Amre fi Darıni B Hikmeti, V Ma Kılak Al Jinn Allah Teala Öven cümleler kullanıyor. Övgüleri gör. Elhamdülillah. Hamt Allah içindir. Al Melik, Al Hakim. O Allah Meliktir. Her şeyin sahibidir. El-Hakim, her şeyinde hikmetlidir Allah. el cevâd çok fazla veren Allah'tır. El-Kerim, nimetlerini sonsuzca veren bir Allah'tır. El-Aziz, Allah, her şeyinde galip olan Allah'tır. El-Aziz demek. Ar-Rahim, çok rahmetli bir Allah'tır. El-Ledîm, öyle bir Allah'tır ki o, فَدَرَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ بِقُدْرَتِهِ Gökleri ve yeri kudretiyle yarattı. Şimdi not alıyoruz. Fatarayı yarattı diye tercüme ettik. Peki halakada yarattı demek değil mi? Halakada yarattı demek. Ama halaka normal yaratmak demek fatara yoktan yaratmak, örneksiz yaratmak demek. Fatırus semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin hiçbir ön hazırlığı olmadan yaratanıdır. Bu demek. Ve debberal fid darayn. Eddar dünya demek. Eddarayn iki dünya. Yani bu dünya ve ahiret demek. İki dünyayı da tedbir etti. Yani düzenledi bir hikmetiyle. Yani biz Allah'ın hikmetini bu dünyada da görüyoruz. Ahirette de görüyoruz. Göreceğiz de inşallah. وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ insa, Cinleri ve insanları da اِلَّا لِعِبَادَتِهِ kulluk yapsınlar diye yarattı. Başka türlü yaratmadı. فَاتَّر۪يكُ اِلَيْهِ İleyhi yani İlallah'ı. Allah'a giden yol وَاضِحٌ Açıktır. لِلْقَاسِ din isteyenler için. Kastetmek bir şey istemek demek. O yolu isteyenler için Allah'a giden yol çok açık ve berraktır ve delilü aleyhim ve Allah'ı gösteren deliller ipuçları laihun parlaktır lin nazirin bakabilenler için ve Allah ancak Allah yudillu men yasha dilediğini sapıttırır. ve yehdi men Dilediğine hidayet verir ve o Allah, e'lemuh, en iyi bilendir bilmuh dediğin hidayete, kimlerin erdiğini, kimlerin layık olduğunu en iyi bilen Allah'tır. salatu, salatımız yani Allah'ın salli ala Muhammed sözümüz, ala seyyidina, Efendimiz, Muhammedin, Muhammed içindir. Seyyidil murselin, o rasullerin Efendisi'dir. Ve ve onun ailesi, Ehli içindir. El-Ebrâr iyilerden oluşan yani o Ehli onun iyilerdir hep. El-Tayyibîn, güzeller, tertemizlerdir. Ve sahbihî ecmeîn, bütün ashabı içindir salatımız. Ve sellim ya Rab Allah'ımma salli ve sellim der gibi. Ya Rabbi selamet ve azim ve büyüt onu ila yevmi الدín, kıyamet gününe kadar. Vezalimizin minajul abidin isimli kitabının ön sözündeyiz. Ön sözünde hamdele yaptı. Şimdi burada bir şeye dikkat ediyoruz. Vezali, minacül abidini niçin yazdığını ve sonunda bizi nereye götüreceğini bu paragrafta açıkladı. Bu paragraf çok net bir şekilde bunu açıklıyor Çünkü alimlerimiz, kadim alimlerimiz, kitap yazdıklarında, o kitaplarının ön sözünde, ön sözünde, hamdele ve vele bölümünde diyeceklerinin tamamını derler. Dolayısıyla ben iyi bir kitap okuru olsaydım yani ümmeti Muhammed'in geçmiş alimlerinin bu fikri yapısını bilecek düzeyde olsaydım minacül abidini de hiç görmeseydim. Kapağını görmesem. Sonra da birisi bana bu e, şu bir elhamdülillahil melikil hakim elcevvadil kerim El-Azizir-Rahim isimli, ta, وَلَكِنَّ اللّٰهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِ مَنْ يَشَاءُ وَهُ عَلَمْ بِالْمُهْتَد۪ينَ cümlesini okusaydı, bu ne anlatıyor, bu kitapta ne var deseydi, şunu söylerdi. Bu kitap, Allah'ın güç ve kudretinin büyük olduğunu, mümin kullarını cennete koymak istediğini, ama kolay kolay da öyle her isteğini cennete koymadığını, Zor ve çetin bir yollardan sonra cennette kullarını görmek istiyor. Bunun için de cinleri ve insanları yaratmış derdi. Burada kaç yüz sayfa bu kitap okudukça bu mantığı yapacak verecek bize. 88. sayfasını açarsanız anlattığı şey budur. 200. sayfada da anlattığı budur. Allah seni ibadet için yarattı. Seni cennette görmek istiyor ama herkese de bedava cenneti vermiyor bunu anlatacak. Sonuna kadar bunu göreceğiz bu kitapta. Evet. <gülüyor> Şimdi hamdelesi bitti, derdini anlatacak. E'lemu <gülüyor> ihvani. Kardeşlerim şunu biliniz. Es'adakumullah ve eyyana bimardatihi. E'lemu ihvani es'adakumullah ve eyyana bimardatihi. Kardeşlerim Biliniz ki ki Allah bizi de sizi de rızasına erdirsin rızası ile mutlu etsin bu enanne ibadete ibadet Temaraül ilmi bu ilmin meyvasıdır bu ilmin meyvasıdır ne demek Allah bizi ibadet için yarattı ama o ibadeti bilen kullar yapabilirler. Cahilin yapabileceği bir ibadet yoktur. Ve faidetül umri Yaşamanın, umur yaşamak yaşamanın da sonucudur. Niye yaşıyorsun bu dünyada? Onun faydası nedir? Faide, fayda diye Türkçe'ye tercüme edilmiş bir kelimedir. Fayda. Faidetü el umre Ömrünün faydası ibadettir ve hasilul abd amt kulun elde ettiği mahsuldür. ibadet ve bidaaatul evliya evliyanın sermayesidir ve tarikul güçlü kulların imanı güçlü kulların yoludur. Ne ibadet. Ve kısmatul izzeti. Aziz olanların payıdır bu. Aziz ee, güçlü olduysa birisi, aziz olduysa onun payına muhakkak ibadet düşmüştür de güçlü olmuştur. Ve maksadu zevil himmeti. Himmet gaye, amaç. Amacı ve gayesi olanların kastı da ibadettir. Ve şi'arul kiram. Kiram, kerimin cemiyisi. Uluların sembolüdür ibadet. Ve hirfetur rical. Adamların sanatıdır. Tabii buradaki adam, erkek manasına adam değil. Minel mü'minine ricalun. Ayetinde olduğu gibi adamlık. Adamlığın sanatıdır ve ihtiyaru ulil ebsar basireti olanların seçtiği şey de budur ihtiyar seçmek demek ve yesebilus saadeti Seadetin yolu da budur Seadet nereye diyoruz biz sebilus saadeti el mevtu alel iman demek Saadet, müminin saadeti imanla ölmektir. İmanla ölen mutludur. Se'iddir o. Se'id veya şakî olur insan. Şakî bedbaht demek. Se'id kazanan demek. Bedbaht, imansız ölen kimsedir. billah. Se'id ise imanla ölendir. İmanla ölmenin yolu ibadettir. Ve minhacul cenneti. Minhaj yol, yöntem, metot demek. Modern Arapçada minhac metot demektir. Cennetin metodu da ibadettir. Kale Allahu Teala. allah Teala buyurdu ki Ve ene rabbukum fe'budun. Ben sizin Rabbinizim. Bana ibadet edin ve قال yine buyurdu inna hada kan lakum cezâen ve kana sa'yukum meşkûran inna bu şu gördüğünüz şey kan lakum cezâen yani ne görecek mümin cenneti görecek bu sizin karşılığınızdı ve kana sa'yukum sizin çalışmalarınız kabul edilmişti Burada ceza kelimesinin altına not düşüyorsunuz. Ceza, Türkçe'de suça karşılık verilen şey demek. İslam literatüründe, şeriatımızda, Arapça'da ise ceza karşılık demektir. Müminin cezası cennet, kafirin cezası cehennem. Türkçe kültüründe ise biz bunu kafirin cezası diye anlıyoruz sadece. Mesela iyilik yapan birisine cezakallah diye teşekkür edilir. Allah cezanı versin. Arapça bu. Yani Allah sana karşılık versin. Hayır versin demek. Türkçe ise Allah belanı versin demek gibi bir şey var. Ceza evi deniyor. Yani orada hep suçlular kaldığı için Türkçe'de. Ceza evi kötülere ait bir şey. Türkçe'de ama. Şimdi burada, inne se'yukum, inne hâde kânekum cezâen, bu sizin cezanızdı buyuruyor allah Teala. Cennettekileri söylüyor ama. Yani cennet sizin karşılığınız oldu. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Çalışmanız kabul edilmiştir. Buyuruyor allah Teala. Burada, burada, birinci ayet ve ina rabbukum buyuruyor Rabbimiz. Kâl Teâlâ dedi. Hemen sonra gelen ikinci ayette Wakâl Teâlâ dedi sadece. Kâl Allah demedi. Kâl te Allahu Teâlâ. Allah Teâlâ buyurdu sözünü. Sen anladın kabul ettiği için ikincisinde Wakâl Teâlâ dedi bıraktı. Wakâl Teâlâ. Bunlar ne anlayacağız? Allah demese de Allahu Teala demek istiyor. Bunu kağıttan iktisat etmek için mi yaptı? Çok önemli değil. Ama böyle anlıyoruz. Burada veli kelimesi geçti. Nerede? Ve bidaatul evliya bidaa sermaye demek. Evliyanın Sermayesidir, ibadet dedi. Peki, evliya ne demek? Veli kelimesinin çoğuludur. Veli kelimesinin çoğuludur. Türkçede bu kelimenin kullanımında da bir yanlışlık var. Çoğulu ile tekili aynı kullanılıyor Türkçede. Mesela birisi beğenildiğinde, bu evliya adam yahut deniyor. Evliya çoğuldur. Tıpkı bakkal kelimesini, bakkallar demek gibi oluyor bu. Bu kişi velidir. Bu kişiler evliyadır demek lazım. Bir başka kelime de yanlış kullanılıyor Türkçe'de. Ne iş yapıyorsunuz? Esnafım deniyor. Esnaf, 5-10 mesleğin bir araya gelmesi demek. Mesela bir çarşı vardır, orada bakkal var, manav var, terzi var. Orada esnaf var denir. Esnaf çoğul bir kelimedir. Önemli mi? Yok, önemli değil. Arapça da öğreneceğiz dedik ya, daha sonra kitap okumalarımıza katkısı bulunsun diye, o niyetle ele alıyoruz. Peki, demek ki evliya, mesela Omar bin Khattab, Osman İbni Affen, Ali İbni Ebi Talib, Enes İbni Malik, bunlar evliyadırlar, Allah anh'ım. Doğru, evliyadır onlar. Peki, Ali evliya mıdır? Olmadı şimdi. Ali velidir. O velidir. Evliyalar dedin mi, o da komik oluyor. Evliya zaten lar demek, çok demek evliyalar dediğinde tak tak tak iki kere dizmiş olursun. Mümin mümin Türkçeyi de iyi konuşacak, Arapçeyi de iyi anlayacak. Tek kanatla uçmak yok. Çok iyi Arapça bilmek, Kur'an dili olduğu için bize ibadet zevki verecek ama yaşadığımız Türkçe ise çok güzel Türkçeyi de bileceksin. Yaşadığın yer, Makedonya ise Makedonca'yı çok iyi bileceksin. Arnavutluca'yı biliyorsan, Arnavutluk'ta yaşıyorsan o dili çok iyi bileceksin. Müminin dilindeki fasahati daha iyi konuşmasına, daha iyi meramını anlatmasına yardım eder. Bu veli kelimesi daha sonra tekrar geçecek ama burada bunun şerhine geçmeli. Veli kimdir? Biz kime velilik verirsek o değil herhalde. Veli de dört özellik arıyoruz. Allah'ı bilen, ibadetlerde aksatması olmayan, haramlara bulaşmayan, helal şeylerde bile batıp gitmeyen adam demek. Allah'ı bilen ne demek? Herkes Allah'ı biliyor. Öyle değil. Sıfatlarıyla, isimleriyle Allah'ı biliyor. Celle Celaluhu. Ve Allah'ı bildiği için zaten uykusuz kalıyor. Kuru bilgi değil. Pratik bilgisi var Allah ile ilgili. Birinci bu. İki, ibadetlerinde aksaklığı yok. Allah namaz kıl buyurdu. Namaz kılıyor. Camide kıl dedi. Camide kılıyor. Namazdan sonra zikir yap dedi. Zikir yapıyor. Üç, günahlarla bir alakası yok. Peki, hani günahsız kul olmazdı? Bu da günah işlemiş olabilir. Fudail bin Evliya Evliyaullah'ın en büyüklerinden biri bilinir, tabiinden. Bir gün değirmende hırsızlık yaparken, tövbe edip de o adam olmuş sonra. Değirmen hırsızı. Ve bir kadını dikizlemeye kalkmış değirmende. Düşmüş oradan. Düşünce de, bir yer incinmiş herhalde. Bunu Allah'ın bir tokatı olarak görmüş. İstiğfar etmiş, tövbe etmiş. Şimdi işte Hasan Basri gibi bir isim olarak biliniyor. Fudail bin İyad. allah Teala'dan onunla cennette buluşmayı bize nasip etmesini dileriz. Haram işlemez diye bir şey yok. Haramı stoklamaz evliyadan olan insanlar. Bir gün işlediyse bile o yanar kavrulur. Cehenneme girmeden o günahın hasreti onu yakar. Dünyada kendi kendini yakar o zaten. Yüzlerce kere tövbe eder. Göz yaşları akıtır. O günah onun bir de büyümesine sebep olur. O günah sayesinde onun kanatları açılır bu sefer. Onun için mümin zaten günah işlemez. E, veli hiç işlemez diyoruz ama işlediği de olsa onun üzerine batıp gitmez, o, çürümez o günahla beraber. Bir yolunu bulur, bir çaresini bulur, tövbe eder, pişman olur. O günahından dolayı ona yazılmış günah bile sevaba dönüşür bu sefer. Çünkü allah Teala ne buyuruyor? فَيُلَاكُوا يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ Tövbelerini becerip yaparlarsa günahlarını da sevaba çeviririz buyuruyor. Veli kullar zamanında mesela hırsızlık yapmış, zamanında kötü işler yapmış, kumar oynamış, istiğfarını, tövbesini öyle güçlü yapar ki o günahtan da sevap kazanmaya başlar bu sefer. Allah'ın rahmeti böyle bir şey. Veli kullar, bu üçüncü madde diyoruz buna, günah işlemezler diye bir şey yok, günah bulundurmazlar işlemişlerse bile bulundurmazlar o günahı. Yoksa sıfır günah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait. Onun dışındakilerin böyle bir garantisi yok. E şöyle bir soru soralım. Hatice anamız, cennet kadınlarının efendisi hiç günah işlememiş midir? Bilmem. İşlemiştir dersen edepsizlik olur bu yaptığın. Hiç işlememiştir dersen o da bir edep dışı hareket olur. Peki günahsız gitti mi Rabbine gitti. Cennet kadınların efendisi nasıl olacak? Seyyidetül Alemi. Bütün alemlerin kadınların efendisi. Ne oldu? Allah imanla onun geçmişini sıfırladı zaten. Sana iman ettim Muhammed dediği gün sıfır oldu her şey. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Rabbine günahsız gitmeyi öğretti. Öyle gitti. Mesela işte Khadice anamızı aldığımızda bile böyle bir ayrım gözümüze çarpar. Ne günahına battı gitti diyebilirsin bir velinin ki Khadice anamız Allah'ın veli kullarından birisi. O değilse zaten hiçbir kadın bir daha veli olamaz. Ondan başka kimse veli olamaz. Ama sıfır günahla Rabbine gitti. Elbette öyle itimat ederiz. Nereden biliyoruz? Başka türlü Allahü Teala ona bu lütfu ihsan etmezdi diye düşünüyoruz. Dördüncü şartımız veli de veli mubahlarda ve şehvetlerde çürütmez kendini. Mubahlar ve lezzetler ve şehvetler sömüremez onları. Yoksa o da insan, onun da şehveti var. O da ekmek yiyecek, o da yemek yiyecek. Ya yani böyle kör bir ruhbanlık değil velilerin ki. Veli Allah'ın istediği mümin insan demektir. Peki. Allah'ın istediği mümin insanların en iyi örneği kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İmamul Allah'tan korkanların en iyisi Ana ekşakum lillah diyor değil mi? Allah korkusunda sizden en iyi olan benim. Veli hanımı var mıydı? E vardı. 11 tane hanımı oldu. Yiyor muydu? Yiyordu. Hem de koyun budunu çok seviyordu. Süt seviyordu. Kabak seviyordu. Kabağın tatlısını seviyordu. Tatlı seviyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab ı kiram, ilk hurma meyvesi turfanda çıktığında hemen ona getiriyorlardı. Sevmese getirirler miydi? Lezzetleri yasak etmedi. Ama pirzola yapacağız diye de öğle namazı kaçırmadı. İftar ediyoruz diye de akşam namazını yastan sonraya bırakmadı. Hanımlarımı seviyorum. Mesela dediler ki kimi seviyorsun ya Resulallah? Ayşe'yi dedi. Gencecik hanımının adını verdi. Biraz hoşlanma ashab kiram bundan. Hani bir erkeklerden diye sordular. O zaman da babasını dedi. Bak bir, bir sevgi taşıyormuş içinde demek ki. Kim veli olacak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin on binde biri kadar olacak sanki? E veliler dünyadan el etek çeken insanlar değildirler. Dünyayı eteklik olarak kullanan insanlardırlar. Dünya onların peşinden geçmiş yürümüştür. Ali bin Ebi Talib Allah'ın veli kullarının büyüklerinden. Ne diyor? Ey dünya, kat tallaktuki salasatan. Ey dünya, seni 3 talakla boşadım diyor. Hakikaten de boşadı ama Öyle lafla boşayıp sonra ricat yapmadı. Boşadı. Dünyayı üç dalakla boşamış. Velikullar kullar dünyaya tenezzül etmeyen ama dünyada herkesin yediğini yiyen, herkesin oturduğu evlerde oturan insanlardırlar. Yüzmeye gider mi Veliza? Gider tabi ya. Namaz vaktinde gitmez. Mehremiyete dikkat ederek gider. Üstelik de hem yüzer, ashab yüzdüler hem yüzer hem de ey bu denizledi kudretiyle yaratan Allah'ım sana secde olarak anlımı şu suyun dibine koysam denizin dibine kadar hep secde etsem doymam yarabbi derler böyle ondan istikamet isteniyor nedir istikamet? şeriat adamı olarak yaşamak şeriattan taviz değil şeriata destek Hayat tarzı. Peki veliden konuşulunca çok ciddi bir başlık açmamız lazım. Kerametleri ne olacak velilerin? Veli'ye keramet şartı yoktur. Veli kerametin peşinde koştu mu yandı zaten. Velilik gitti. O hakkı kaybeder. Veli Allah'ı arar. Keramet aramaz. Keramet nedir? Khârikul <gül> a'de bir şeyler ya bekleme. Uçtu, kaçtı. O gidiyordu da arabasının lastiği patladı. Lastiksiz gitti araba hiç anlamadı kimse. Bunlar asıl gayeyi yakalayamamışların aradıkları avlardır. Hiçbir işe yaramaz. Keramet haktır. İnkar edemeyiz. En az kerameti de ashab-ı kiram göstermiştir. Bir on kerameti yoktur asabi ı kiramın. Bu tarafa doğru geldikçe var ya keramet yağıyor mübarek. Neden? Çünkü şeriatı yaşamak ashab-ı kiramın en büyük kerametiydi. Bir keramet gösterdiler var ya analarını, babalarını, ecdatlarını, topraklarını, her şeylerini silip süpürdüler. Allah'ın şeriatı uğruna o kerametti zaten. Sildi süpürdüler her şeyi. Ondan sonra parmağını uzattı da o uzattığı parmaktan ışık süzüldü de herkes yönünü gördü. Bunlara gerek yok. Eğer müminlerin peygamberden sonra iki numarası olan aleyhissalatü vesselam, Ömer bir keramet olarak onu öldürecek adamı mescitte göremediyse, demek ki bunların keramete ihtiyacı yoktu. Keramet, aramak bir zafiyettir. Veli'nin, evliyanın kerameti Allah'ın şeriatını yaşamaktır. Zindanlara girmek ama taviz vermemektir. Eşine mahkum olmamaktır. Çoluk çocuğunun gönlüne kapılıp Allah'ın dininden taviz vermemektir. Veli kelimesini de böylece konuşmuş olduk. Neden? Çünkü ne diyor? Bida'atul evliya diyor. Bida'atul evliya. Evliyanın sermayesidir ibadet. Dedi. Oradan bu veli kelimesine geçtik. Burada kalalım. İnşallah bir dahaki dersimizde devam ederiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve Ali ve ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.